adam evet dedi, böylece Rasulullah çıktı ve adam, Rasulullah'ı onların görmediği bir yere oturttu, Ebu Musa'nın kıraatını dinledi ve, kesinlikle o, Davud'un mizmarlarından bir mizmar üzerine okuyor, dedi.